Elhamdülillahi rabbil Elhamdülillahirrahmanirrahim Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sayın dinleyenler Riyazu ı Salih'in hadis kitabımızın 100. babı olan yeme başlarken besmele çekmek sonunda elhamdülillah demek konumuz Konu ile ilgili hadisler Peygamberimizin üvey oğlu Ömer bin Ebi Seleme radiyallahu anhum'a anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam ve bir grup sahabi genişçe bir yemek tabağının etrafında oturmuş birlikte yemek yiyorduk. Ben yemek yerken elim yemek tabağının her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam bana çocuğum yemeği Allah'ın adıyla başla sağ elinle ve önünden ye buyurdu. Ben de o günden sonra yemeğimi hep bu şekilde yedim. Ayşe radiyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştu. Herhangi biriniz bir şey yiyeceği zaman Bismillah diyerek Allah'ın adını alsın. Eğer yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa hatırladığı anda Bismillahi ala evvelihi ve ahiri yahut Bismillahü evvelahu ve ahirah başında da sonunda da Allah'ın adıyla desin. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kişi evine girerken ve yemek yerken besmele çekip Allah'ı anarsa şeytan adamlarına burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz der. Eğer o kimse eve girerken Allah'ı anmazsa şeytan adamlarına işte geceyi geçirecek bir yer buldunuz der. O kişi yemek yerken de Allah'ı anması şeytan adamlarına hem barınacak yer hem de yiyecek yemek buldunuz der. Ve orada kalıp adamın yemeğine ortak olurlar. Huzeyfe bin Elyaman radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ile birlikte yemek yiyeceğimiz zaman kendisi yemeğe başlamadan biz elimizi yeme uzatmazdık. Yine bir gün onunla birlikte yemek yiyecektik derken bir cariye kadın köle sanki biri onu arkasından itiyormuş gibi sofraya geldi. Besmele çekmeden elini yeme uzattı fakat Resulullah Aleyhisselatu vesselam elini tutup onu engelledi. Daha sonra bir bedevi geldi o da arkasından itiliyormuş gibiydi. O da besmele çekmeden elini yeme uzattı fakat Resulullah Aleyhisselam onun da elini tuttu ve şöyle buyurdu. Şeytanlara Evinden içeri besmelesiz giren, sofrasına besmelesiz oturan kimselerin hem evlerinden hem de yemeklerinden faydalanma izni verilmiştir. Bu yüzden şeytan yemeğe başlanırken besmele çekilmemesini sağlayarak o yemeği kendisine helal kılmak ister. İşte bu yemeğe de katılmak için şu cariyeyi getirdi. Cariye besmelesiz yemeğe başlayacak, böylece şeytan da yemeğimize ortak olacaktı. Fakat ben cariyenin elini tutup onu engelledim. Sonra aynı amaçla bu bedevi alıp getirdi. Onun da elini tuttum. Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli onların eliyle birlikte avucumun içindeydi. Sonra peygamber aleyhissalatü vesselam besmele çekip yemeye başladı. Ardından o cariye ile bedevi sonra da hepimiz besmele çekerek yemeye başladık. Ümeyye bin Mahşi radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam otururken birisi yanında yemek yiyordu. Adam son lokmaya kadar besmele çekmedi. Son lokmayı ağzına götürürken Bismillah evvelahu ve ahirah Başında da sonunda da Allah'ın adıyla dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam gülerek şöyle buyurdu. Şeytan baştan beri onunla birlikte yemek yiyordu. Fakat adam besmele çekince bütün yediklerini kustu. Ayşe radiyallahu anh diyor peygamber aleyhissalatü vesselam ashabından altı kişiyle birlikte yemek yiyordu. Bu sırada bir bedevi geldi ve yemeği iki lokmada bitiriverdi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Eğer o bedevi besmele çekseydi yemek hepimize yeterdi. Ebu Umame radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam yemek yedikten sonra sofrasını kaldırırken şöyle dua ederdi. Ey Rabbimiz bütün güzellikleri iyilikler içinde barındıran her türlü lütuf ve bereketin kaynağı olan hiçbir zaman yeterli görülüp terk edilemeyen ve daima kendisine ihtiyaç duyulan sayısız hamd ile sana hamd ederiz. Muaz bin Enes radıyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra bana bu yemeği yediren bu güzel yiyecekleri meydana getirebilecek güç ve kudrete sahip olmadığım halde onu bana rızık olarak bahşeden Allah'a hamdolsun derse o güne kadar işlediği günahları bağışlanır. 101. Bab yemekte kusur aramamak yemese bile güzel olduğunu söylemek konuyla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman yemekte kusur aramazdı. İştahı varsa yer, canı çekmiyorsa yemezdi. Allah Resulü hiçbir zaman bu yemek iyi pişmemiş, güzel olmamış gibi sözler söylemezdi. Eğer bir yiyecekten hoşlanmıyorsa yemeği takdim edenleri kırmamak için bunu söylediği de olurdu. Nitekim hanımı meymune kendisine kızarmış iri kertenkele ikram edince... Bu yiyeceği alışkın olmadığı için elinde olmadan tiksindiğini söyleyerek özür beyan etmiş ve onu Halid bin Velid'e ikram etmiştir. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselam ev halkından ekmeğin yanında yiyecek bir katık istedi. Onlar evde sirkeden başka katık yok dediler. Peygamber onu getirmelerini söyledi. Sonra da sirke ne güzel katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek ekmeğini sirke bana bana yemeye başladı. 102. bab Oruçluyken davete giden kişinin yemek yemediği takdirde ev sahibine ne söyleyeceği. Ebu Hureyre radıyallahu ahta rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Biriniz düğün, nişan, sünnet gibi önemli bir yemeğe davet edildiği zaman oruçlu olsa da olmasa da davete gitsin. Şayet oruçluysa ve tuttuğu oruç, kaza veya kefaret cinsinden farz bir oruç ise durumu izah ederek yemeğe katılmasın yemek sahibine hayırlı ve mübarek olsun diyerek ona dua etsin. Eğer oruçlu değilse yemeği yesin, oruçlu ise ve tuttuğu oruç sünnet veya nafile cinsinden bir oruç ise orucunu bozsun ve ikram edilen yemeği yesin. 103. Bab davete giden kimsenin yanında. Davet edilmemiş biri daha gelirse davet sahibine ne diyeceği? Ebu Musa el-Bediri radıyallahu an anlatıyor. Sahabeden biri peygamber aleyhissalatü vesselam için yemek hazırlamış ve onu dört kişiyle birlikte davet etmişti. Fakat sonradan yolda karşılaştıkları bir kişi daha onlara katıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber aleyhisselam vesselam ev sahibine bu arkadaşımız da bize katılmak istedi. İstersen girmesine izin verirsin, istemezsen geri dönüp gitsin dedi. Ev sahibi elbette ona izin veriyorum ey Allah'ın Resulü diyerek... Cevap verdi. 104. bab, yemeği kendi önünden yemek ve sofra adamına uymayan kimseleri uyarmak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın üvey oğlu Ömer bin Ebi Selema radiyallahu anhımı anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın himayesine yetişen bir çocuktum. Bir gün genişçe bir yemek tabağının etrafında oturmuş hep birlikte yemek yiyorduk. Yemek yerken elim yemek tabağının her tarafında dolaşıyordu. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam çocuğum yemeği Allah'ın adıyla başla sar elinle ye ve önünden ye buyurdu. Seleme bin Amr bin Ekvar radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre bir bin Rai adındaki bir adam Peygamber aleyhisselamın yanında sol eliyle yemek yiyordu. Peygamber ona sar elinle ye buyurdu. Adam yapamıyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber o halde yapamaz ol dedi. Zira o sıf kibrinden dolayı Peygamber'in tavsiyesini reddetmişti. İslam düşmanlarına bile mecbur kalmadıkça beddua etmeyen rahmet peygamberi aşırı derecede kibirli olması ve peygamberin ikazına önem vermemesi sebebiyle ona bu sözü söyledi. Bu hadiseden sonra o adam bir daha sağ elini ağzına götüremez oldu. 105. bab hurma ve benzeri birer birer yenecek meyveleri sofradakilerin izni olmadan ikişer ikişer yememek. Konu ile ilgili tabi neslinden olan ve Kufa'da önde gelen hadis alimleri arasında yer alan Cebele bin Suhaim diyor ki Abdullah bin Zubeyr ile birlikte bir yıl boyunca bütün Hicaz'ı etkileyen bir kıtlık yaşamıştık. O zaman ben Medine'de bulunuyordum. Abdullah bin Zübeyir bize erzak olarak az miktarda hurma göndermişti. Biz o hurmaları yerken Abdullah bin Ömer yanımıza uğrar ve birkaç arkadaş aynı kaptan yerken hurmaları ikişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber aleyhisselam bize bu durumda hurmayı çifter çifter yemeyi yasakladı derdi. Sonra da sözlerine ancak... Zannedersem arkadaşı izin verirse o zaman çifter çifter yiyebilir diye devam ederdi. 106. Bab yemek yiyip de doymayan kimsenin ne söyleyeceği ve nasıl davranacağı. Uhud Savaşı'nda Hazret Hamza'yı şehit eden fakat daha sonra tövbe ederek çok iyi bir Müslüman olan Vahşi Bin Harp diyor ki Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabileri ey Allah'ın Resulü Yeterli miktarda yemek yiyoruz fakat yine de doymuyoruz dediler. Peygamber onlara herhalde ayrı ayrı yiyorsunuz deyince evet öyle yapıyoruz dediler. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam öyleyse yemeği bütün aile fertleri birlikte yiyin ve yemeğe başlarken besmele çekerek Allah'ın adına anın böylece yemeğiniz bereketlensin buyurdu. 107. Bab yemek tabağının ortasından değil kenarından yenilmesi gerektiği. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bereket yemeğin ortasındadır. Yani yemeğin en iyi yeri genellikle yemek kabının ortasında ve üstünde bulunan kısımlardır. Buradan yiyenler sadece kendi çıkarlarını gözetmiş bencil ve görgüsüz tavırlarıyla hem başkalarını rahatsız etmiş hem de yemeğin bereketini gidermiş olurlar. Öyleyse toplu halde bir kaptan yemek yerken tabağın ortasından değil kenarından başlayarak yiyin. Abdullah bin Büsür radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselamın dört kişinin ancak taşıyabildiği garra, parlak ışıltı adında bir yemek kabı vardı. Kuşluk vakti gelip insanlar kuşluk namazını kıldıktan sonra içinde tirit bulunan bu kap getirilirdi. Sahabiler de etrafına toplandılar. Kalabalık artınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelenlere yer açmak için toparlanarak dizlerin üzerine oturdu. Bunu gören bir bedevi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sade ve mütevazi hayatını bilmediği için onun böyle sıradan insanlar gibi iki dizinin üzerinde oturmasını yadırgayarak bu nasıl oturuş diye sordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu ''Beni kendini beğenmiş inatçı bir zorba değil, şerefli bir kul olarak yarattı.'' buyurdu. Sonra sözlerine şöyle devam etti. ''Yemek kabının üstünden ve ortasından değil, kenarlarından yiyin ki yemeğiniz bereketli olsun.'' 108. Bab bir yere dayanarak yemek yemenin mikruh olduğu. Ebu Cuhayt'e ve bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre... Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ben krallar gibi minderlerin üzerine uzanarak, yastıklara dayanarak yemek yemem. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselamı dizlerini dikerek oturmuş vaziyette hurma yerken gördüm. Gerçi peygamberimiz namazda ve mescitte böyle oturmayı yasaklamıştı fakat namaz dışında bunda bir sakınca görmezdi. 109. Bab Sofra ve Yemek Adabı Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında çatal kaşık yoktu. Bu yüzden insanlar elleriyle yemek yerlerdi. Peygamberimiz de sulu olmayan yemekleri sağ elinin baş, işaret ve orta parmaklarını kullanarak yerdi. Ancak yemekten önce ellerin mutlaka yıkanmasını emrederdi. Yemekten sonra da tabakta ve parmaklarda kalan artı israf etmemeyi tavsiye ederek şöyle buyururdu. Biriniz yemek yediği zaman parmağını yalamadıkça silmesin. Rab bin Malik radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselamın üç parmağıyla yemek yediğini, yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselatü vesselam yemekten sonra parmakları ve tabağı yalayıp silmeyi emrederek şöyle buyurmuştur. Çünkü yemeğinizin neresinde bereket bulunduğunu bilemezsiniz. Bereket tabağın kenarında kalan son lokmada veya parmağınıza yapışmış bir ekmek kırıntısında olabilir. Öyleyse bunları çöpe atıp israf etmeyin. Tabağınıza da sadece yiyeceğiniz kadar yemek koyun ve içinde yemek artı bırakmayın. Onu iyice temizleyin. Yine Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Birinizin lokması yere düşerse hemen onu alsın ve Üzerindekileri temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça da elini mendille silmesin. Çünkü bereketin yemeğin hangi kısmında bulunduğunu bilemez. Yine Cabir radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şeytan sizin her işinizde yanı başınızda bulunur. Hatta yemek yerken bile sizden ayrılmaz.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 Peygamber aleyhissalatü vesselam yemek yedikten sonra üç parmağını yalar ve şöyle buyururdu. Birinizin dokması yere düşerse hemen onu alsın ve üzerindekileri temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın. Ayrıca Peygamber Aleyhisselam bize tabağı iyice silip sıyırmamızı emreder ve çünkü yemeğin neresinde bereket bulunduğunu bilemezsiniz derdi. Medine'nin önde gelen fakihlerinden Said bin Haris, Cabir bin Abdullah'a ateşte pişen bir şey yiyince abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Zaten biz peygamber aleyhisselam zamanında maddi sıkıntılar içinde olduğumuzdan ateşte pişen yemeği pek nadir görürdük. Onu bulduğumuz zaman da yemekten sonra ellerimizi silecek mendilimiz olmadığından ve içecek suyu bile zor bulduğumuzdan parmaklarımızı avuçlarımızı bileklerimizi ve ayaklarımıza silerek temizlerdik. Ateşte pişen şeyleri yedikten sonra da abdest tazelenmeden namaz kılardık diye cevap verdi. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.